Hasbihal hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen Radyo Havan'dan hepinize mutlu akşamlar. Güzel bir akşam üzerinde Hasbihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün Hasbihal'de hepinizin beğenerek dinlediğini tahmin ettiğim Anadolu Rak müziğinde yeni gelenekçi akımı sürdüren Yırtık Uçurtma bizimle beraber olacak. Yırtık Uçurtma'nın... Tüm ekibi burada uçurtmayı beraber bugün havalara, göklere salıyoruz. Sevgili Yaren Karahasan, merhaba Yaren. Merhabalar Cüneyt. Ee, Şenel bizimle beraber. Merhabalar. Biraz yaklaş Şenel. Merhabalar Cüneyt. Çok teşekkür ediyoruz ve e, aslında en yeni kan sevgili e, Alper bizimle beraber. Merhabalar. Aslında en yeni kan <gülüyor> sevgili Alper bizimle beraber. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar peki. Ee, yırtık Uçurtma'nın aslına bakarsanız serüvenini anlatacağız ama dilerseniz ilk etapta bir e, Yırtık Uçurtma e, şarkısıyla başlayalım ki en son e, çıkarmış olduğunuz single'ı mı dinletelim yoksa onu sonlara doğru mu saklayalım yoksa albümlerden başlayalım mı? Şenel bir başında, evet. bir de sonunda. Evet, evet, Çünkü çok güzel Ören bir önemli parça tabii. Hikayesinde anlatmış olalım. Ve en, özür dilerim. en son yaptığımız çalışma olduğu için ne kadar çok dinlersek o kadar iyi diye düşünüyoruz biz. Tamam. O zaman bir başında, bir sonunda olacak şekilde <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıyı bugün size dinleteceğiz. Hatta başlarken biz de bu şarkıyı dinleterek başlayalım. Hala başlayalım. Hala Yalnız Sen şarkının ismi. Ee, ama Şenel şarkının hikayesinden bahsetti. Önce isterseniz bir hikayeyi dinleyelim de ondan sonra geçelim. Hem sohbeti de başlatmış olalım böylece. E ben topu direkt yarene atmış olayım. <gülüyor> Çünkü tarihçeler konusunda Hani Japon balığı <gülüyor> muhabbetimiz var diye bizim kayıda girmeden önce. Japon balığı. Ha ha <gülüyor> Japon balığı. <gülüyor> ben Japon balığı. <gülüyor> <gülüyor> evet tam bir ihtiyar muhabbeti dönüyor değil mi? <gülüyor> tabi tabi ee, ya, Yaren e, tabi sen daha genç olduğun için Şener'den şimdi <gülüyor> <Tabii, tabii. gülüyor> Hafızan Al biraz daha güçlü Alperle Şener'in tam ortasında <gülüyor> olduğum için tabii. Ya Şener genelde böyle yapıyor zaten Birçok yayında işte ne bir programda Röportajda sana ilk önce bana atıyor Ondan sonra mikrofon elinde susmak gibi <gülüyor> bir ayrı mevzu da şey, grupta benim tevellütüm daha eski. Şenel'in tabiriyle tevellüt saygı, daha eski olduğu saygı. için. Osmanlı terimleri kullanması normal. Normal gibi. tabii. Yani yaş itibariyle artık Kemal'e erdi şena. Kemal Kemal'e <gülüyor> <gülüyor> ee, Şey var, bizim iki tane yayınlanmış albümümüz var. Bir tane toplama albümde şarkımız yer aldı. Daha sonra da bu single'ı internetten ücretsiz olarak kendi sitemizden yayınlamaya başladık. Bu şarkı bizim ilk albümümüzde yer alan Yalnız Sen isimli şarkının yeni düzenlemesi, yeni versiyonu. Aradan seneler geçti. Ee, şöyle bir sayıyorum, 8 sene kadar olmuş ilk albüm yayınladı. 8-9 sene kadar olmuş. Ee, Bu arada ilk albümün ismi yine sadece Yırtık Uçurtmaydı. Yırtık Uçurtmaydı evet, albümün özel bir ismi yoktu. Biz grup müziği yapıyoruz bildiğin üzere, double bass, elektro, Hı -hı. gitar e, ağırlıklı. Fakat ilk albümde sadece akustik olarak yer aldığı yer alan bir şarkımız vardı yalnız yani. Sadece bir bas gitar, perdesiz bas gitar ve akustik gitardan yer alıyordu. Biz zaman içerisinde konserlerde bunu farklı versiyondan ürettik. Davulunda, elektro gitarında yer aldığı daha biraz daha enerjik düzenlemesini yaptık. Daha sonra bu halini çok beğenmeye başladık ve bu halini de bir yayınlayalım istedik. Sitemizden ücretsiz olarak işte yeni kaydını yaptık. Hı hı. Ve Alper'le yaptığımız e, ikinci albümün şarkılarını tekrar kaydetmiştik ama Alper'le ilk defa sıfırdan yer alan bir proje bu olmuş oldu. Çok keyifli bir çalışma oldu bizim için. İsmini de Yanlış Sen değil, Hala Yanlış Sen koyduk. Orada da şöyle bir ironi var. Bu bir aşk şarkısı aslında. E, giden Aynen. bir sevginin ardından Aynen. evet yazılmış bir şarkı. Aradan 9 sene geçti fakat mevzu değişmedi. Hala o zaman Yanlış Sen diyorduk. Şimdi hala Yanlış Sen diyoruz. Değişen bir şey yok. Aslında bunun e, hikayesini e, en iyi Alper anlatır. Çünkü ilk halini de dinledi. Öyle sevdi. Yırtık Uçutmayı daha sonradan dahil olmasına rağmen Yırtık Uçutmayı işte başlangıcından beri takip ediyor Alper. Aramıza sonradan katıldı. Hani yırtık uçurtmayı nasıl gördüğü, parçayı nasıl değerlendirdiği konusunda en sağlam fikri ondan almış oluruz. Bence de. Hı -hı. Çünkü e, Alper aslında bir yırtık uçurtma dinleyicisi olarak sizinle irtibat evet. kurdu ilk etapta. Ve evet. sonra işte e, kader ağlarını. övdü, <gülüyor> Yok, öldü. uyardık. Ve <gülüyor> bir anda Alper'i aldı, <gülüyor> sizin kucağınızı bırakıverdi. Girme diye uyardık ama işte ne yapalım. E, bu da işte biraz şans meselesi. Yani, yani, kısmet, yani sen biraz güzeldi, şanssızsın. Kısmet. Bırak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama hakikaten tabii yırtık uçurtmayı senden dinlemek çok daha farklı olacak. E, en son dahil olanlardan birisin dışarıdan bakma şansın oldu. E, Kesinlikle. Ve şimdi içindesin. E, aslında subjektif olabileceğini düşünüyorum. Ben. Evet zaman zaman e, objektif, zaman zaman subjektif tabii yaklaşabiliyorum. Ya, bu benim için çok büyük bir artı aslında. Yırtık uçurtmayı dışarıdan görmüş, takip etmiş biri olarak. Bazen avantajlarını bazen dezavantajlarını yaşayabiliyorum tabii. Ha, hala Yalnız Sen çalışmasına gelirse Yalnız Sen şarkısı e tabii ki birçok yırtık uçurtma takipçisi gibi benim için de çok çok değerli bir parça. Gerçekten müziğinden sözlerine kadar tamamen e, duygu dolu bir parça. Bu parça eminim ki Yırtık Uçurtmayı ilk albüm zamanından beri dinleyen, takip eden birçok kişi için, hemen hemen herkes için çok ama çok değerlidir. Bu şarkının tabii Rakbalat versiyonunu yapmak çok, çok ilginç bir şey. Hem içinde benim bulunmam benim için çok daha ilginç bir şey. Çünkü takip ettiğiniz, dinlediğiniz bir gruptan çok beğendiğiniz bir şarkıyı... Yine aynı grupla bu sefer solist olarak içinde bulunarak siz yansıtıyorsunuz. Ee, bu benim için e, tedirginlik de aslında oluşturdu. Açıkça söylemek gerekirse. Ama başarılı Ken da... Kend tedirgin. Kendi açımdan şöyle bir şey. E, bu tedirginlik aslında şey değil. Hani aman olmayacak mı, başaramayacağım vesaire tedirginliği değil. Çok sevdiğiniz bir imgeyi... İyi temsil edebilecek misiniz? Yalnız sen şarkısı çünkü gözünüzde değerli bir şarkı. Evet. Eskiden takip ettiğiniz, içine dahil olmadan önce de bildiğiniz çok değerli bir şey. Değerli bir şarkı. Yani onu layıkıyla yansıtabilecek misiniz? Bilmeyecek misiniz? Tedirginliği vardı ama. iki versiyon da aslında birbirinden çok ayrı. Çok ayrı dallarda kıyaslanması gerekiyor. Yani... Birinci, birinci versiyonu mu ilk versiyonu mu daha iyiydi ikinci versiyonu mu daha iyiydi sorusu biraz yanlış kaçabilir çünkü gerçekten ikisinin duygusu ikisinin yansıtılık şekli o kadar farklı ki sanırım ikinci versiyonu da. Gerçekten o, yani başarılı oldu. Bir single yaptık bu kadar <gülüyor> konuşuyoruz. 10 tane olsa. Yani Hayır bu olay, kadar güzel bir parça. E, Alper arada şeyi de verdi, e, ayrı da verdi şey diyor. E, şimdi birincisi mi ikincisi mi diye sorma zaten. <gülüyor> <gülüyor> i̇kisi de ayrı güzel. <gülüyor> ya yani doğruyu söylemek gerekirse, hani ilk başta sizin de belirttiğiniz gibi bazen objektif, bazen subjektif gözle bakabiliyorum ya. Bu gözle bakınca gerçekten ikisi çok çok ayrı. Yani. Daha, hangisi daha güzel hangisi daha iyi sorusu kişiden kişiye değişebileceği gibi hı hı. E, o anki hakim olduğunuz duygudan duyguya da değişebilir ben yırtık uçurtma dinleyicisi gözüyle eğer bakarsam bazı ruh halimle ilk versiyonunu tercih ederim bazı ruh halimle de o, son, son versiyonu. versiyonu genel hava yağışlı cebinde 5 kuruş para yok sokakta yürüyorsun tam ilk <gülüyor> <yürüyorsa. Sokakta. gülüyor> biraz daha heyecanlısın cebinde de böyle çay kahve içecek para var İkinci hali gayet iki <gülüyor> ayı. İkinci hali biraz daha kapitalizme hizmet eden bir iş yani iş. Işte. Ya. <gülüyor> ya bak al işte, al. <gülüyor> <gülüyor> Bizde <gülüyor> yalan yok, haklı Cüneyt. Çok doğru. Olay bundan ibaret <gülüyor> abi. Ya ben biliyorum senin mantığını biliyorum. <gülüyor> senin ruhunu biliyorum ben her şeyden <gülüyor> önce. Şimdi işin şakası bir tarafa. Ee, ama benim de sevdiğim şarkılarından bir tanesi ee, son haliyle de oldukça e, keyif aldığım eserlerden bir tanesi oldu. Yırtık uçurtmadan. Ee, bu şarkıyı dinleyelim. Hala Yalnız seni yeni versiyonu. Şarkı ismi de <gülüyor> yeni. Hala Yalnız Sen. Bu 9 senenin ardından Hala Yalnız Sen. E, Radyo Havan'da sizinle olsun. Hemen akabinde biz sohbetimize devam ediyoruz. Siz de burada kalın. Güller sen yıldızlar sen kokun silmiş rüzgarlara her esintiye yalnız sen bakıp dalarken göklere geceler sen yıldızlar sen Gül Gül Gül acının her zaman gönlüm desen. Boşça kal bile derken sana Hala seviyorum anla sana Gül gül gül acınım Her zaman gönlümle sen Boşça kal bile derken sana Sen hoşça kal bile derken sana hala seviyorum valla sana Gü gü gü acenim her zaman gönlümde sen hoşça kal. Hala yalnız sen dinledik. E, şarkının sözleri kiminde bu arada? Herkes mikrofondan bir uzakta yalnız bir rehavet havası var. <gülüyor> Peki Alper biz seninle konuşalım şarkının sözleri kim? Yok yok herkesin ağzı dolu da ondan. <gülüyor> Nasıl ama yani radyo havanda biz böyle e, besliyoruz gelen konuklarımızı. Gayet sıcacık Çok ortam, güzel. Evet, hakikaten çayımız, sıcak kalpımız. bir ortam. Sıcak kapılar mapılar pencere diyor de değil mi? Var mı penceremiz? Pencere. Var ya işte şurada. ya şurada. Ya var. Bir <gülüyor> var, şey var. var. Sıcak bir ortam. Tabii, tabii. Biz şöyle bir şey yapıyoruz Cüneyt şimdiye kadarki bütün albümlerimizde bunu yaptık bütün albümlerinde sanki 10 tane albüm <gülüyor> varmış gibi oluyor. her iki albümüze de böyle yaptık bundan sonra da öyle yapmayı düşünüyoruz sanki her iki albümümüz varmış gibi <gülüyor> <gülüyor> ya söyleyeyim konuşamayacağım şimdi güzel kardeş ya bütün şarkının altında bile, şu ne? yazıyor söz müzik yırtık uçurtma söz müzik yırtık uçurtma. evet yani ayrı ayrı e... ya şöyle bir şey tabii her şarkıya oturup hepimiz bir araya gelip yazmıyoruz ama şarkının bir kısmını birisi yazıyor bir kısmına diğeri devam ediyor. Ee, sözleri birisi sözü birisi devamını getiriyor vesaire ya da bazı şarkıları tamamen baştan sona birisi bitirip getiriyor. Bu tip çalışmalar da var ama biz onu grup içerisinde anonimleştirip söz müzik yırtık çıkma tercih ediyoruz her zaman işte. çalışma. Aynen öyle F evet. İyi süper var. Ben de sanki bilmiyormuşum gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> neden bu kadar şaşırdın diyecek misin? <Gülüyor> Allah Allah. <ya. Gülüyor> Abi, A bizim kaçıncı radyo programımız? O kaçıncı oldu? Herhalde 4 Dört. Dört. dört, dört, dört evet. Dördüncü kez sizinle beraber aynı stüdyodayım. Yani ama işte hakikaten şey Eyüp var. Eyüp Sultan sabrı vermiş. <gülüyor> <gülüyor> ama hiç fark ediyor musunuz? Ben hangi e, radyoda ilk programı yapacağım? Hiç yapınca, bir, mi oldu bu? Ya, dört <gülüyor> oldu ama hangi radyoda ilk programı gerçekleştirecek olsam ilk sizinle başlıyorum. Aa evet. Konuklu Doğru. programı. Evet evet. Çünkü e, sizin benim için hem ayrı bir yeriniz var hem de benim için ayrı bir uğrunuz var. Eee... İşte Yari'nin, Şenil'in, Alper'in... Alper'den önce Mutlu'nun... Hepinizin benim için ayrı ayrı yeri var. Hatta şeyde de ilk... Konuklu program almaya başladığında da ilk aldığım isimlerdensiniz. Evet. Bir kere o sıcak yaklaşım, sıcak tutum e, grubun içindeki kendi hal, hareket ve ta, e, tavır ve davranışlar. Şenel'in böyle <gülüyor> e, Japon balığı <gülüyor> hali. <gülüyor> Yalnız, e, Uğurlu geliyor dedin ama hani çok değişiklik sayın Dört e, şey tane değişiklik çok yani, sayılmaz değil mi radyo? E, camiasında bilmiyorum. Hani Yok çok fazla sayılmıyor zaten. Hani bir an uğurlu gelmiyor muyuz acaba? Altı sene filan olmuş ama ha, bir de normal. üst aynı radyo da üst iki program da yaptık. Çünkü Oldu. Bayram bayram özel yapmıştık. Bayram diye. özel yaptık. Evet. evet. Ee, ya epey bir <gülüyor> <gülüyor> sizinle. <gülüyor> Değil mi? Evet. Ya. Peki ee, aslında müziklerle devam edelim istiyorum ama bir taraftan da e, özellikle Anadolu üzerine söyleyeceğiniz sözleriniz olduğunu biliyorum. E, i̇nsanlara mesajlarınız olduğunu biliyorum ama yine önce isterseniz bir müzik arası verelim. Tabii ki. Sık sık müzik dinletirsek müziklerinizi de insanlar beğenmiş olacaklar. Beğenmiş derken ön yargıyla yaklaşmayalım <gülüyor> ama mutlaka beğeneceklerdir düşüncesi var bende. Ben seviyorum en azından. E, sizin özellikle dinletmek istediğiniz bir şarkınız var mı? Barış'ı Barış. denetelim. Barış. Evet. Peki. Yırtık uçurtmadan Barış'ı dinleyelim. Geliyoruz. Yırtık uçurtmadan Barış şarkısını dinledikten sonra geliyoruz. Ee, aslında tam da benim konuşmak istediğim konulara şu son dönem yapılan müzikler, korsan vesaire vesaire aslında müzik dünyasının içindeki gelişmelerden bahsedeceğiz. Ee, i̇nsanların içinde bulundukları sistemin getirdikleri vesaire falan onları sonraya saklıyorum. Sizi siyasete bulaştıracağım birazdan. <gülüyor> Ama önce müzikal anlamda hakikaten şu son durumu değerlendirmenizi istiyorum sizden çünkü. Ee, bir şarkıyla bir single yaptınız internet üzerinden yayınladınız ama bir albüm de yapmak vardı ee, ne oluyor müzik müzik dünyasına diye Alper'e soruyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sağ gösterip solumu <gülüyor> öyle size bakarken Alper'e sordum <gülüyor> ben o soruyor hangi soru <gülüyor> <gülüyor> hazırlıksız yakalandı işte <Japon> Alper ama <gülüyor> dersine çalışmamış Alper Japon gribi <gülüyor> Japon gribi. Peki e, ama hakikaten Alper genç bir e, isimsin. Müzik camiasına yırtık uçurtmayla sahne performanslarınla başladın. E, ama hakikaten müzik dünyasının içinde olduğu bir e, garip karmaşa var. Bu e, senin açından bakıldığında yine hani o, objektif ve subjektif e, açıdan düşünüldüğünde nasıl değerlendirebileceğin bir olay? E, müzik camiasındaki e, bahsettiğiniz karmaşa. Aslında tamamen teknolojik imkanların gelişmesiyle insanlar her şeye çok çabuk ulaşıyor. Yani çok basit oldu her şeye ulaşmak. E i̇nsanlar çok çabuk elde edip çok çabuk ulaşınca da çok çabuk tüketiyorlar. Yani bu yüzden... Bu aslında söylediğin haklı e, olduğun taraf. Çünkü ben Aydilgen'in albümü henüz yeni çıktı. 27'sinde mi çıktı? Yeni, yeni vermeyi de gördüm ben de ama çok ayrıntısını bilmiyorum. 27'sinde diye hatırlıyorum Aydilgen'in albümünü. 28'inde internette gördüm. Çok normal Yani tabii yani. Tabii. yani O zaten hep şöyle de ifade edilir Korsan sadece müzik dünyasıyla ilgili bir şey değil Bilişim sektöründe de var İşte Microsoft'un işletim sitenlerini kullanıyoruz ya XP işte ne bileyim <gülüyor> Windows 7 çıkıyor şimdi falan filan Mesela Microsoft XP'yi geliştirmek bilmem kaç yüz bin dolar Belki bilmem kaç milyon dolara mal oluyor Sonuçta dünya kadar insan çalışıyor İlk o CD oluşturmak ikinci CD oluşturmak 50 cent Çünkü boş CD o kadar Hemen kopyalıyorsun Oluyor bitiyor Evet Devam edelim Evet. Ee, insanlar çabuk tüketince de doğal olarak yapay suni bir takım şeyler üretilmeye başlanıyor ee, Kaliteli yapıtların yanında tabii ki çok fazla ederi olmayan değer anlamında Çok fazla emek sarf edilmeyen ee, yapıtlar da tabii ki çalışmalarda piyasada yerini alıyor Ama insanlar dediğim gibi her şeyi çok çabuk tüketince yani belli şekilde her şeye ulaşıyorlar belki sıkılıyorlar tekrarlardan. Hı hı. Belki onlara zorla dayatılıyor. Bence bizim altyapımızda olan bedavacılık yani yüzyıllardır var olan beleşçilik <gülüyor> e, şeyinin insan duygusunu... yapısında var ama bu. yok yok bizde ekstra da var. Bizim milletimiz, <gülüyor> <Bizim> cenniyette... <gülüyor> Siz ya bizde yani şey şenalgiller. Ve... <gülüyor> <Şenelcilerdi. gülüyor> yani bu Türk insanının genel yapısı hediyeden hoşlanır, bedavadan hoşlanır. Bu, bu hep böyledir yani. O o duyguları daha fazla harekete geçirdiler. Şimdi ben şeye karşıyım. Mesela halk konserleri tabii ki olur ama... E, ...bakıyorsunuz bütün belediyeler halk konserleri düzenliyorlar... ...bedava konserler düzenliyorlar... ...her tarafta bu böyle... ...insanların e, para yürüp gitmesi gereken sanatçıları... ...bedavayı ayaklarına getiriyorlar... E, ...hal böyle olunca insanlar... Çok rahat bir takım şeylere ulaşmış oluyor. Bu hepimiz için geçerli. Ee, para verip takip etmekten ziyade, para verip almaktan ziyade... ...internetten o taraf yani e, kaçak olarak desteğini sağlamış oluyor. Bu taraftan da işte bu e, kurumlar desteğini sağlamış oluyor. İnsanlarda bir emek sarf edip ulaşma şeyi devre dışı kalmış oluyor. Hep Yaren Karahasan Bey Gil'in e, bir örneğini vereceğim. <gülüyor> e, zamanında Zonguldak'ta yaşar iken Yaren Karahasan Bey... Ee, ...bir şeye ulaşmak adına... ...ciddi bir emek sarf eder imiş... ...kendi anlattığı kadarıyla ben onun yalancısıyım... Hatırlıyorum o ee, Evet 4 evet. program olunca hep 4'ünde daha şey <gülüyor> için... <gülüyor> ...ya hakikaten... ...iş e, çok basite indi... ...bir de şey de var şimdi tekelleşme mantığında... E, ...belli başlı firmalar kaldı... ...İMÇ'ye çok kızıyoruz ama... ...eski haline... ...İMÇ'nin eski halinde bir renklilik bir çeşitlilik vardı... Yani rock yapan vardı arabesk vardı pop vardı türkü vardı bilmem ne hani ne kadar aşağılasak da, ne kadar hor görsek de bir şey vardı kendi içinde çok çeşitliliği içeren bir çark yapısı vardı. Şimdi öyle değil ee, bir e, grup firma alternatif adı altında aslında hiçbir şeyin alternatifi olmayan e, belli bir yaş grubunun altına hitap eden bir tarzı icra ediyor ve inanılmaz destek veriyorlar buna. Bir taraftan da işte nedir popüler kültürün neticesinde düşünme etme yapma yeme içme sen bunu dinle kayna git formatında bir destek mekanizması var. Ortadakiler de e, kendi çabalarıyla bir şey yapmaya çalışıyorlar. E, hep şeyin örneğini veririm. Neyi gördüysek onu istiyoruz. Bu kural. Hmm. Televizyonda bakıyorsunuz hala e, ben de böyle 23 Nisan müsameresinde gibi <gülüyor> olmayanlar ya ama. Hala 5-6 kişinin işi, işe ismi döner. E, moda sanatçılar vardır. Moda sanatçılar vardır. Her yıl bu değişkenlik gösterir. Çok üzücüdür. Mesela Mor Bötesi çok önemli bir gruptur. Ee, i̇ki sene, üç sene öncesinin moda grubu üzülerek söylüyorum Mor Bötesiydi. Geçen senenin moda işte grubu veya sanatçısı Emre Aydın'dı. Sonrasının moda grubu veya sanatçısı işte, ne, Hayko Cepkin'di. Yani normalde önceden birileri bir şey çıkardığı zaman bu bir yılla, altı ayla, bir seneyle sınırlı, sınırlı kalmıyordu. kalmıyordu. Onlarca yıl devam ediyordu. E şimdi artık bu seviyelere düştü. Alıyorlar, tüketiyorlar, unutuyorlar. Yeni bir şey yapman da bir şey ifade etmiyor. E, çaylar geldi bu arada. Öyle mi? Vallahi çok sosyal, <gülüyor> içerikli konuştum. Karasan Bey buyurun. Senin dediği şey çok doğru. Alper'in dediğine katılarak, akabinde Şen'in dediğine katılarak ben biraz devam edeyim. Ben de Cüneyt'e katılıyorum. Cüneyt sana katı ben katılıyorum. Ben de sana girmekten katılıyorum. Herkes birbirine katılıyor. <gülüyor> artık. Sen ben de çaylara katılacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir şey var. E, teknolojinin değerlendirmesi çok olumlu. Çok güzel. İletişim teknolojilerinin ilerlemesi, kitle iletişim araçlarının ilerlemesi, işte internet denilen medyanın ilerlemiş olması çok güzel. Yani bilimdeki her türlü oluşmayı ben de her türlü gelişmeyi destekliyorum. Ama teknoloji her zaman için ilerledikçe belli handikapları da yanında getiriyordu. Daha da getirmeye devam ediyor. Şimdi fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir süpermarket var. İsmini söylememem gerekiyor tabii. Artık kasiyer değil, sen kendin okutuyorsun şeyleri. Ka kartını geçiriyorsun. Biz de eşimle öyle yapıyoruz. Kartını geçiriyorsun, ürünleri okutuyorsun o kasiyer gibi. Daha sonra ATM kartını geçiriyorsun, şifreni giriyorsun, gidiyorsun. Yani kasiyere gerek kalmıyor. Eskiden bakkala giderdiniz, şunu şunu istiyorum derdiniz, bakkaları verdi. Sonra marketler çıktı. Şimdi bir otomasyon hızla ilerliyor. Ee, bu lazerden okutma çok hızlandırdı işleri biliyorsunuz. Artık kimse hesap kitap yapmıyor. Eskiden şey yapardı benim babam, süpermarketler ilk çıktığında... Ee, katma değer vergisi alacağı ürünleri ayrı bir sepete almayacağı ürünleri ayrı bir sepete koyardı. Ayrı ayrı geçirirdi. Bir önce birini sonra diğerini geçirirdi ki sene sonunda vergi beğennamesi doldururken hani deterjanları falan elle elemek zorunda kalmasın diye. Sonra bu adamlar müşteri deneyimi çok iyi gözlemliyorlar şeye baktılar. Madem herkes bunu yapıyor dediler fişin altına dip toplama çalışanlar için KDV tutarı şu kadar... ...emekler için KDV tutarı bu kadar diye özel toplamlar ekledi, eklediler. Bunlar çok küçük buluşlar ama çok önemli buluşlar. Çünkü birçok insanın hayatını kolaylaştırıyor. Şimdi burada şeye doğru da gidecek. RF böyle e, üzerinde verici olan artık lazer sinyali değil de üzerinde vericilerle okunacak. Sen işte elinde böyle dünya kadar paşet, poşetle arabayı böyle bir kere İki, geçirdin he. her şey okunmuş olacak gibi. Şimdi teknolojik ilerlemeler tabii ki her zaman için taraftarıyım ama bu her zaman için insan emeğine olan ihtiyacı azaltıyor. Teknolojik ilerlemeye ters orantılı olarak, da, doğru orantılı olarak da insan gücün olan ihtiyaç azalıyor. Otomasyon tabii ki çok iyi bir şey ama buna karşı durmamamız lazım. Eğer buna karşı durursak ülkeye matbaayı getirmeziz, hinetle aynı yere gitmiş oluruz çünkü atlatlar işsiz kalmasın, ve matbaa gelmesin der gibi oluruz. Ama dünya kaynakları da eşit paylaşılmadıkça otomasyon arttıkça ve insan gücün olan ihtiyaç azaldıkça da ...bir darboğaza doğru gidiliyor. Yaşayan, evet. yaşam şartları ve standartları... ...daha zora koşuyor. Kesinlikle. Insan. İşte evet. içinde bulunduğumuz durumda... ...aslında müzik de... ...sanat da üret... ...yani bu, bu tip e, sanat kaygısı... ...taşıyan, şeyler üreten insanların... içine düştüğü durumda... ...bunun sonuçlarından biri aslında bence. Çünkü bana internette şimdi tanıştım ...gençler oluyor. Bir şekilde grubu duyup... ...bana ulaşmış olan işte bu... ...arkadaşlık sitelerinden vesaire. Şey diyor... Daha single yayınlanmış Üçüncü görüşünde beni ondan bir hafta sonra Belki bir ay sonra yeni albüm yok mu Yaren abi diyor. Ya bir albüm yapmak Ne demek biliyor musun sen? Bir klip çekmek Ne demek yani? Bir klip çekiyorsun O klip bir ay sonra ya da bir ay sürüyormuş yani, Bir ay sonra eski klip olmuş oluyor yani. evet Yeni klip nerede? Ya bir klip çekmek ne demek? O izlediğim beş dakikalık görüntü için Var ya yani Sanki bütçesine Prodüksiyona görüntü günlerce uğraşan arkadaşlar Var biz biraz daha bütçesi düşük daha ekonomik klipler çekiyoruz bizim de en az Bilmez, bir günümüzün o şey Şenel'in oğlu Şenel'in baba annesi çocuğunu al götürüyoruz senin oannenin Evet de? tabii, tabii, tabii. Şenel'in oğlu Riyal'in baba annesi Alper'in ee, kız arkadaşı <gülüyor> <gülüyor> her şey aileden Evet öyle öyle ama şey Nuri Bilge Ceylan da öyle yapıyor Ama böyle olmadı adam kandı ödül aldı işte tabii. Şey yani kendi çekiyor Yönetmen zaten kendisi. İşte kuzeni, akrabası, eşi dost oynuyor. İlk bu, bunlarla belli bir kariyere geldikten sonra, belli bir bilinirlik sağladıktan sonra daha büyük bir çelişler yapmaya başlatıyorum. Ama bütçe zaten her şey demek değil ki. Bizim bu yalnız sen, e, hala yalnız sen prodüksiyonun bütçesi sadece stüdyoda harcadığımız... 55 milyar. 5,5 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> milyon falan diye düşünüyorum. Dolar mıydı? 5,5 hallettik hallettim. 1500 ...eski TL bazında. Bin e <gülüyor> <derken>, liradan <gülüyor> bir buçuk milyar mıdır... ...yani en eski söyleniş şekli? Yani tabii. Normalde ona... ...kamyonu bile çalıştırmıyor adamlar yani. Tabii ki. aslında Hı. stüdyoya girip okurması, söylenmesi. Tabii. Stüdyo kısmı zaten kendi... ...Şenel'in bahsettiği şey klip. Klip, yalnızca klip. Ha klip için sadece. Ha, tabii, tabii. Ama Hı. önceden mesela bu rakamların... 10 katı on beş, ...bundan 10 sene önce bile yani... ...bundan kat be kat üste alınıyordu ama... ...şey vardı... E, ...kliplerin içinde de bir emek vardı canım. Şimdi... E, Performans i̇şte bir şey yapıyorlar ben zaten performans filan her şey bir tarafa ee, artık çizgilerle klip yapmaya başladılar yani Tabii. buna örnek çok gerçi kötü mü oluyor hayır Yo, aslında orada da çok renk güzel renk şeyler çeşitli. çıkıyor güzel. güzel çok güzel işler çıkıyor orada da bir emek ortaya çıkıyor ama artık e, orada da bir şey var hani e, kolaya kaçış var gibi geliyor ya bana. ister istemez işte artık e, bu işe aktarılan maddi değer çok az. Çünkü evet. eskiden müzik tüketicileri... Coşkun Sabah'ın... Türkiye'de en çok satmış albüm Coşkun Sabah'ın Anılar albümü. 2 milyon kopya. 2 milyon kopya. Türkiye'de Türkiye'li bir sanatçı için... O zamanki nüfus ve müzik dinleyici kitlesinin volümüne baktığınız zaman... Akıl almaz bir rakam ya. 2 milyon kopya satmış yok, albüm. Yok sattı bir biz sattık zaten. Şimdi çünkü yok satıyor. Yok satmıyor. <gülüyor> yok, satıyor. <gülüyor> yok satmıyor <gülüyor> Yani terkli şey, olunca da yok satmıyor. <gülüyor> Barış Manço'nun Dağlar Dağlar 45'lik. 45 45'lik dediğin şey single. iki şarkı var. Iki A şarkı, tarafında evet. bir şarkı, B tarafında bir şarkı. Şimdi yanı, yanlış söylemek istemiyorum ama aklımda kalan 450 bin mi ne öyle bir şeyden bahsedildi? Ki o dönemin. O dönemin yani. ve bu iki şarkı yıllarda işte. Yıllarda tabii yıllarda tabii var. o zamanlardan bahsediyoruz. Şu anda bir albüm 20 bini bulunca popüler bir sanatçının albümü Mördülü almış oluyor. Şey oluyor evet yani, yani evet. çok ciddi satmış oluyor. Ama çok komik rakamlar. Hakikaten önceki telaffuz edilenlere bakıyoruz. Bu en yakın tarihte Tarkan'ın vardı galiba. 1000 evet. milyon falan satmıştı Tarkan'ın evet. albümü. Hı hı. E, Val, vale şimdi vardı. hesapladığımızda e, bir bakıyorsunuz. 350 bin hatta şeydi, 350 bin bile değildi. 15 bin miydi? Ben mi abartıyorum rakamları? 15 bin sattığınızda ödül almış Gal oluyorsunuz. Yani düşünsene bak geçen çok sene. Çok şey az, azaldı. Bu iş aktarılar maddi tutar çok az olduğu için... ...prodüksiyonlarında düşük bütçeli olması çok normal. Bu kesinlikle kimsenin yaslayacağı bir durum değil. Burada ya şimdi işin prodüksiyon, sponsor ve yapımcı kısmıyla sanatçı kısmı aslında iki farklı ya arada ince bir çizgi var ister istemez. Çünkü işin içine para koyan birileri girdiği zaman bu insanlar iş adamı. Yani sponsor dediğin adam iş adamı, prodüktör dediğin adam iş adamı. Oradan koyduğundan daha fazla bir maddi beklentisi var ki para yatırıyor. Yani şey gibi düşün. Vakti zamanı Cem Karaca bu yoksulluk kader olamaz. Long play çıktığı zaman koltunun altına şey girmiş bakkala girmiş bakkal şey demiş Cem abi ya şunlardan bir tane imzalayıp versene demiş bakmış Cem kardeşi şey demiş sen de demiş bana şuradan bir tane sanayi imzalayıp versene demiş <gülüyor> ben bunu satacağım para kazanacağım yiyeceğim sen hayrına sanayi satıyorsun ya işte bir şey satıyor musun markette satmıyorsun yani işin prodüktör ve kapital kısmından baktığı zamanlar baktığı zaman bu insanlar haklı para için bu işi yapıyorlar e ortada böyle bir lohana olmayınca, böyle bir geliri gelir olmayınca da <gülüyor> prodüksiyon bütçeleri ister istemez düşüyor. Masayı Ve tamamen imzalıyı, imzalıyı, yemeyecek, yemeyecek, yemeyecek yani yani. Mevzu şey'e dönüyor bundan sonra. Daha çok self production, home production, böyle daha ucuz prodüksiyonlar. Zaten da şey bu dönem albümlerin büyük bir kısmı da artık home, home studio. Evet, tabii. Home ıı, stüdyolarda hazırlanmış Aynen marvimler. öyle. Hı -hı. Ki bu da gene teknoloji başta bahsettiğimiz teknolojik gelişmelere paralel bir şey. Çünkü benim şu an ...ben de bunu her röportajda söylerim çok şey tınlıyor... ...böyle ukalacı tınlıyor ama... ...benim şu an Holmes'ın yöndeki teknoloji... Michael Jackson'ın Bed albümünü kaydettiği teknolojiden kat be kat ileride. <gülüyor> <gülüyor> çok hala gördüm siz. Ayrıca onunla ben. Şarkı Cüneyt bilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben şarkı söyledim o teknolojide <gülüyor> ama hiç fena değil hakikaten he. Ya yani öyle böyle değil. Uzay üstü diyorum ben oraya. Ama çok <gülüyor> güzel ya. Bir kere şirin küçük bir oda. Ben hala Michael Jackson döneminden kalma bilgisayarlarla şu anda iş yapıyorum. Ya bilir. Üzülmeyin evet, ben de evet. aynı durumdayım. Vallahi öyle. Ee, ama biz artık şey hani yaşayan son Mohikanlar evet, Ben biz. Yok bu pancar motor yanından iple çalıştırırdık. <gülüyor> <gülüyor> Ben şeyleri de komodan 64'ı hediye edeceğim bir dakika. Falan <gülüyor> döküyorum, öyle çalıştırıyorum falan. Peki. Yine bir müzik arası verelim. Tabii, Ondan sonra artık e, bir beş dakika kadar zamanımız kaldı. Ondan sonra da e, programımızın kapanışını gerçekleştireceğiz. E, i̇zin verirseniz bu sefer... E, ...ben seç, seçeceğim. E, Yeni Umutlar Aa. benim en sevdiğim şarkılarınızdan bir tanesi. Yeni Umutlar şarkısını dinletmeyi istiyorum. Ee, Alper'in yorumuyla dinleyelim. Ee, albümdeki halinden biraz daha farklı. Vokal anlamında evet. biraz daha farklı olacak. Ee, yeni Umutlar'dan sonra artık son dakikalarımız biz burada olacağız. Siz de bir yere ayrılmayın. <Gülüyor> Yeni umutlarla yeniden başlar Yaşam geçmişten arınınca Yaşına bakmadan seni genç kılar Yâre giden yollar uzun gündüzü geceleri inceden içine giren bu hızım Bir daha çıkarın içinden Gerçek olan şu hayat kısa Günler harcanmamalı boşa Bir kalp ve hayat varın Sev ve yaşa doya doya geçmişten arınınca, yaşına bakmadan seni genç kıral yare giden yollar uzun gündüzü geceleri sorulur inceden içine giren bu hüzün bir daha çıkar mı içinden Gerçek olan şu hayat kısa Günler harcanmamalı boşa Bir kalp ve hayat var önde Sev ve yaşa doya doya Radyo Havan'da Hasbihal programını dinliyorsunuz. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Bu ilk konuklu programımızda e, yırtık uçurtmayı ağırlıyoruz. Stüdyomuzda yırtık uçurtma var ve biz artık sohbetimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Müzikten konuştuk ama tabii yırtık uçurtmanın ben... E, bir de taşıdığı bir misyon olduğunu düşünüyorum. Gençlere e, nakletmek üzere, gençlere anlatmak üzere. E, dünyadaki insanların en, en azından o az önce bahsettiğimiz hani espriyle karışık bahsettiğimiz kapitalist mantığın e, biraz da karşısında duruşu e, anlattığını düşünüyorum. Yo, ya da Tabii canım. Tabi canım. <gülüyor> Kim ve Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... E... İster istemez şu son dönemlerde yine işte Orta Doğu'daki düzen, Amerika'nın Orta Doğu'ya müdahalesi, insanların savaş karşıtı çığlıklarına rağmen sürekli savaş tamtamlarının çalınıyor olması. Yırtık uçurtma bunlarla ilgili ne düşünüyor? Gençlere ne anlatıyor? Ne öneriyor? Ne söylüyor? Aslında mesaj olarak bunu da ben son dakikalarda iletmenizi istiyorum. Neyse son dakikalar falan herhalde başımıza bomba yağacak. <gülüyor> Bir de şey var de radyo tabii. Radyo kapatacaklar ee, birazdan. <gülüyor> Allah'tan burada Rütük pek işe giremiyor. <gülüyor> e, bir de şöyle bir şey var tabii artık hani o savaş tam tamları dedik ama biyolojik savaşlar başladı artık. Yani domuz gribi tabii, tabii. E, en son aşama Kesinlikle. bundan önce Ebola vardı. Ondan Sars, önce Sars vardı. Ondan önce kuş gribi vardı. İnek neydi o deli dana İnek dedim. Yani e, deli dana bir vardı. Bir yandan da genetik yapısı bozulmuş gıdalarla Gıdalar devam var. ediyor. Evet yani buna benzer pek çok şey var. Yani savaş dediğimizde savaşı direkt hani topla tüfekle girilen savaşlar gibi ay algılamamalı ay. artık insanlar. Tabii postmodern Ama... savaş. Tabii tabii. Artık her şey değiştiğine göre biz az önce hmm. bahsettik o kadar çok şey değişiyor ki teknoloji vesaire vesaire. Teknoloji komutanların da tarafında değişiyor. Yani onlar artık bir düğmeyle ya da bir şırıngayla yüz binlerce milyonlarca insanı öldürebilecek pozisyona geldiler. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi ben son olarak alayım ondan sonra toparlayalım. Bence o düğmeleri bir de kontrol Z koymakta fayda var. Geri al yapmak için. Ya Bireysel olarak bunların bilincinde olmak önemli. Ama hep bilincinde olarak ...insanlı olarak kendi aramızda bunu konuşmak... ...bir noktadan sonra... ...Şenel Bey'in tabiriyle geyik muhabbetinden öteye gitmiyor. Bizim... ...fiili harekata geçmemiz... ...veya bilmeyenlere bunu... ...anlatmamız lazım ki... ...bu bilinci biraz daha yayabiliyor olalım. Bahsettiğin şeylerin hepsi... ...üzerine saatlerce konuşulabilir çünkü... ...gerçekten sonu arkası olmayan şeyler... ...bazı insanlar için bunlar komple teorisi olabilir ama... ...yani... ...belli bir oranı... ...yani bu anlattıklarımızın yüzde onu bile gerçek olsa... ...bu çok ciddi bir tehdit demektir zaten hala hazırda. Biz bunları konuşuyoruz. İşte adamlar... ...adamın 10 sene önce geldi ...burnunu sıkan çocuğu bulmuşlar... ...tekrar gelip çocuğa burnunu sıktırtıyorlar herifin. Yani... ...nasıl... ...çok sinirlendim şimdi. Böyle karamiza... ...enteresan bir ağlanacak halimize gülme mevzusu var. Mümkün olduğu kadar... ...algılarımızı açmamız lazım bence. Her şeyi dinlememiz lazım... Taraf olmadan önce bir doğru veya yanlışa karar verebilmek için her şey, her şeyi 360 derece bakabiliyor olmamız lazım. Bir konu hakkındaki de söylenenleri bir kanaldan dinledikten sonra diğer kanaldan ona alternatif olan veya onun karşısında duran taraftan da dinlemekte fayda var. Ama biz tabii ki her ne kadar bu kitle iletişim araçları artmış olsa da yaygınlaşmış olsa da yine izin verilen kadarını bi doğru. bilebiliyoruz. Geçenlerde bir yerde ya bir şey okudum ya bir programda dinledim. Bundan seneler önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kurulurken sabit iletişim ağı yabancı kaynaklı bir firmadaymış. Ve bu yüzden üst düzey yetkililer görüşmelerini buradan yapmıyorlarmış. Haberciler gönderiyorlarmış. Uzaklarla. Işte. O, evet. E, o zamanki devlet büyükleri veya ...belki stratejik noktadaki askeri yönetimler... ...bilmiyorum kimden oldu ama... ...bunun olayın ciddiyetine varmışlar. Aradan seneler geçti... ...bir devlet kuruldu, bir ülke kuruldu... ...belli bir noktaya gelindi. Fakat... ...tarihe bakıp yapmamız gereken ne varsa... ...sanki inadına yapmaya çalışıp... ...çıktığımız yerden aşağı inmeye... ...çalışıyor gibi bir... ...haleti ruhi içinde görüyorum kendimizi. Şu an iletişim ağımız mesela... ...yüzde yüz yerli bir iletişim ağı değil... Ya bu, bu da bir komplo teorisi olabilir ama bu bir örnek sadece. Benim gene söyleyeceğim şey algılarımızı açık tutup her şeyi 360 derece gözlemlemeci bir şekilde bakmakta fayda var diyorum. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine Abi bu güzel... benim şey. Şenel Bey e de bir şeyler söyledi sanırım. Yok tamam. Canım. Yok senin yani gözüne ben... baktım zaten ama. <gülüyor> ya benim söyleyeceğim kısa özel. aslında biraz geyik muhabbeti oluyor. Tabii söylediğim gibi, taraf olmak mecburiyetinde. Herkes taraf olmak mecburiyetinde. Evet. Dünya söz konusu taraf olmak zorundayız. İşte dünyadan ülke... taraf olmak zorundayız. Tabii tabii. Ülke söz konusu taraf olmak zorundayız. İşte mevcut gelişmeleri de göz önünde bulundurursak aslında her şey gayet güzel çizili, projeli şekilde gelişmekte. Ee, 80 öncesinde yaşamış biri olarak çocuk gözüyle yaşamış biri olarak o dönemleri değerlendiriyorsunuz. 80'den sonraki dönemi değerlendiriyorsunuz. Ortayasa saçma sapan bir durum ortaya çıkıyor. İnsanlar gittikçe konuşma, bağırma, karşı çıkma yeteneklerini kaybetmiş durumdalar. Hiçbir şey ses çıkarmıyorlar. Ee, tabiri caizse kıçımızdan donumuzu çekseler bile sesimizi çıkarmıyoruz. İki şey harekete geçiriyorsun bizim gibi. Üçüncü bir ülke toplumlarını, bir futbol müsabakaları, iki milli meseleler. Milli meselelerde de hani toprağınızı da satsalar onun da değil zaten görüldüğü üzere veya e, bir takım e, kırmızı çizgiler dediğiniz e, mekanizmalara da sardık saldırsa önemli değil. ...ve yalnızca etnik kökeninize yönelik herhangi bir şey olduğu zaman çıkıp karşı çıkıyorsunuz. Mesela bugün okudum, yüzde yetmiş doğalgazı zam diyor. Normalde insanların ciddi anlamda ortalığı birbirine katması lazım. Ama yok, sessiz, gayet böyle uysal, aynı e, e, Cumhuriyet dönemi öncesi toplum formatında dönmüş durumdayız. Biz bu arada e, Türkiye turnesi yaptık, nacizane küçük boyutta... ...memleketin halini de görme fırsatı da yakalamış olduk... ...şehir şehir... <gülüyor> e, ...çok iç açıcı da değil... ...şimdi açık konuşmak lazım... ...ümitliyiz ama... E, ...zor... ...hakikaten çok zor... ...neyi görüyorsanız... ...o kadarını bilebiliyorsunuz... ...bilebiliyoruz... ...neyi veriyorlarsa... ...o kadarını bilebiliyoruz... E, ...sabah bambaşka bir şeye uyanabiliyorsunuz... ...mesela işte nedir... ...moda hastalıklar var domuz gibi. <gülüyor> Geçen bir film vardı ismini vermeyeyim. Veya vereyim ya Batman dönüyor. Bak <gülüyor> yakışın filmi onu da seyredim. Batman dönüyor mu? Batman başlıyor Batman başlıyor. Başlıyor, başlıyor, dönüyor. Onlar sürekli olarak baştan <gülüyor> sonrası şekilde oluyor ya. zaten. Ama enteresan mi? yani. Diğerlerine nazaran bu daha farklı. Biraz daha dünya bir sorunları. Beş dakika dinle hemen aşı siyasete bulaştırdın sen bizi. Durup dururken <gülüyor> burada işte çene mekanizma artık şey dinlemiyor yani. <gülüyor> Valla ee, aslında zaman olsa ben seni sabaha kadar da konuştururum da işte. <gülüyor> ben şeye inananlardan e, savaşların durup dururken çıkmadığına, hastalıkların durup dururken çıkmadığına e, krizlerin durup dururken çıkmadığına doğal gelişmediğine inananlardan paranoyak bir adamın daha doğrusu. E, dünya nüfusu, nüfusu belli bir dönemlerde hem ekonomik olarak hem insani olarak dengeleniyor. Bunları savaşlara denk getiriyorlar, insan olarak dengeliyorlar, hastalıklara denk getiriyorlar insan olarak dengeliyorlar. Şimdi biz burada konuşuyoruz ama e, geçen bir programda izledim. Bir, bir buçuk milyon insan, çocuk bir ...yaşlı vesaire genç neyse AIDS hastası. Mesela Afrika'da. Ne kadarını biliyoruz? Ne kadarını takip ediyoruz? Bunlar ölecek. Kesin ölecek. Evet. Ama orada kimse bir şey yapmıyor. Bu tarafta da nedir? İşte bugün 3. Domuz Gribi Bakansı dediler. 4. Domuz Hı -hı, Gribi evet. Bakansı dediler. En fazla 3 gün üzüleceğiz. Bir süre sonra buna da kanıksamış olacağız. E hani, diğer ya, olayları hatırladık aynen zaten. İşte, Sars'ta ebolaydı. E, evet, evet, kuş gribiydi. Deli danaydı. O kadar çok şey gelip geçti ki biz hepsinde eyvah dedik önlem aldık sonra geçti gitti. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de şeyin her türlü lisanslı domuz gribi ilacını kullanabilirsiniz. Bunlarda bir problem yok diye. Bir tek Türkiye'de Fetva de şey güzel. Ee, devlet kendi tek eline almış durumda. Çünkü zaten ilacı da kendi devlet tek eline getirildiği için. Hı -hı. Ee, yalnızca devlet hastanelerinde tahlillerini yaptırabiliyorsunuz. Bu bizim için iyi. Fakat ihale edildiği noktalar sıkıntılı noktalar. <gülüyor> ne demek istediğimi? Ben çok iyi anladım vatandaş anlası. <gülüyor> ben çok iyi anladım. Dinleyen vatandaş da zaten onu biliyor. Ona karşı da her zaman direniyor. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum. Alper sana da söz vereceğim. <gülüyor> Ama, Vallahi e... bir dahaki sefer konuşturacağım <gülüyor> Söz veriyorum. <gülüyor> ee, son olarak senden de artık toparlayıcı kısmı Alper olsun. Ee, Biz bayağı şimdi... dağıttık. Sür derttiniz. Sür derttiniz. Programın artık sonuna geldik. Alper senle kapatmayı istiyorum. O zaman ben temennide bulunayım bütün bu konuşmalardan sonra. Umarım, umarım öncelikle kendimizle barışık oluruz. Kendimizle barışırız. Ondan sonra en yakınımızdakilerle ailemizle barışırız. Daha sonra çevremizle, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla. Ve umarım bu barış... Zincirleme reaksiyon halinde ilerler ve yırtık uçurtma barış senin halin nice demekten vazgeçer. Bir de nedir genel sloganımız daha yaşanılması bir dünya dileği. Bir de internet adresimiz vermekte fayda var tabii. Bbb nokta <gülüyor> daha yaşanılması <gülüyor> daha <yaşanılısı. gülüyor> yani. Vallahi söyleme. Tamam ben söylüyorum. Ben <gülüyor> <Zaten söyleme> uğraşıyorum. <gülüyor> <Çok naz. gülüyor> <gülüyor> <kom. gülüyor> Biz buradan herkese sevgi ve saygılarımızı iletelim. Size de çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel ağırlandık. Çayımızı içtik, tatlımızı yedik. Yedik işte gözden düştük. Gözden düştük. <gülüyor> çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. İlk programda beni yalnız bırakmadığınız için hepimize. Ee, Hasbihalde... Radyo Havan'da yön radyo diyeyiz. Haydi. bir halde Radyo Havan'da ilk konuklu programımızda Yırtık Uçurtma bizimle beraberdi. Gayet keyifli güzel bir sohbeti geride bıraktık. Bizler önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Görüşünceye kadar yine son bir Yırtık Uçurtma eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Dinlemek istediğiniz bir şey var mı? Nazlı olabilir mi? Naz... Ha, bu arada evet ondan özellikle bahsedelim. İlk halimden Mutlu'nun kaydıyla bir şarkı dinleyelim bu sefer Nazlı'ım. Tamam. Bu arada kimsenin aklına neyse bir şey gelmişsin. Biz Mutlu, Barış, Ertan bütün yurt kuşma emekçileriyle hala iletişim halindeyiz. Hatta geçen gün hep beraber çok alkolik bir gece yaşadık <gülüyor> Kavga ettik dahi sürekli kavga ediyoruz. <gülüyor> Onlara da buradan selam söyleyelim. Selam gönderelim. Hı -hı. Mutlu, Ertan ve Barış'a gelsin bu şarkıda. Peki. nazlımla bu programı bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gözlerine, kaşlarına Kurbanın bakışlarına Sinemdesin Buram buram Ben halim Kimden soran Sinendesin Buram buram Ben halim Kimden soran Çal sen yollarına karanfil sererim hede uğruna önümü bil ki yalnız seni seveyim. çağırt sen dallara şüp yollarına karanfil Buran buran ben halim kimden sorar? Çağır sen dağlara şükredip yollarına daran dilin seveye hedef uğruna ömürümü vereyim bil seni seviyim. Çağır sen dağlara şükredip yollarına dile seri ede Hazbihal hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen